Şefaat ve himmet nedir? Dinimizin buna bakış açısı nedir demiş. İkinci bir soru daha var. Evet. İsterseniz ilkini cevapladıktan sonra Tabii. ikinciye geçelim. Şefaat e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun e, bizatihi kendi şefaati de var Allah'ın. Ve yine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Yine Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerinde e, mesela şehitlerin, alimlerin, hafızların e, onların vasıtasıyla kulun cennete gireceği günahlarının bağışlanması veya cennete girse bile makamının daha fazla yükselmesi için onların aracı olması demektir şefaat. Evet. Yani demek ki ikiye ayırıyoruz şefaati. Ahiretteki şefaati. Bir, makamların yükselmesi için söz konusu olacak bir şefaat var. Ve bir de e, insan Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Günahı vardır ve bu günahlarıyla cehenneme gitmeyi hak ediyordur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, şefaat edecektir. Şefaati li eshabil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetinden büyük günah işleyenleridir diyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde ifade ettiği insanların, belki meleklerin, melekler de dahil buna, onların aracılığıyla kulun cehennemden çıkması ve cennete girmesidir. Şefaat budur. Şefaat ehl sünnet alimlerinin tamamına göre haktır, gerçektir ve pek çok Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimeler de vardır felaınfehu şefatu şefi gibi ayeti kelimeler de var yani cehenneme gitmiş ve eğer inkar etmişse eğer insan kafir olarak ölmüşse vefat etmişse kesinlikle ona şefaatçilerin şefaati fayda vermeyecektir. Ama başka ayeti kelimelerde, ancak Cenab-ı Hakk'ın şefaat edeceği ve Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kimselerin şefaat edeceğine dahi de pek çok ayet-i kerime vardır ve pek çok hadis-i şerif vardır. Bütün bunlardan yola çıkarak ehlüsünde talimleri, sünnet şefaatin hak olduğunu, şefaatin gerçek olduğunu ahirette tecelli edeceğini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere hadis-i şeriflerde ifade edilen insanların iki türlü de şefaat edebileceğini ortaya koymuşlar. Tekrar edelim. Bir, günah işlemiş, cehennemi hak etmiş, bu insanın günahının bağışlanması için yapılacak şefaat. iki insan cennete gitmiştir ama cennette Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan daha büyük makamlar istiyordur. Onun makamının yükselmesi için de söz konusu olacak bir şefaat olacak. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hizmetlisi vardı. Sevban isminde. Evet. Hazreti Peygamber bir gazveye gitmişti. Ve döndükten sonra bakmıştı ki sevbanın yüzü saf sarı olmuş. Ona sordu hasta mısın? Dedi ki ya Resulallah hasta değilim. Ama ben sizi çok seviyorum ya Resulallah. Siz gazveye gittiniz. Şu kadar bir gün, sayılı bir gün için bile gittiniz. Ben sizin yokluğunuza tahammül edemedim. Yarın bir gün ahirette... Ben cennete gitsem dahi siz peygambersiniz. Sizin makamınız çok hali. Ve ben cennette normal bir fert olarak cennete gideceğim. Nasıl sizin ayrılığınıza tahammül edebileceğim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, mi, bi kethreti sucud'' Sen çok namaz kılmakla bana bu hususta yardım et. Ben de inşallah cennete gittiğimizde senin elinden tutacağım. İnşallah kendime komşu edeceğim dedi. İnşallah. Dolayısıyla şefaat ahirette haktır, gerçektir. İnşallah. Biz hem o şefaate nail olabilmek için i̇nşallah. dua edelim hem de e, Selvan gibi o muhabbeti bizde yaşamaya çalışalım. İnşallah. Inşallah. İkinci sorusu, e, alkol şişeleri yıkanıp kullanılabilir mi demiş evet. hocam? Himmet de vardı sanırım. Bir ha, himmet vardı bir de. Himmetle alakalı bilgilerimiz var. Himmet şu. şunu anlarsak eğer himmetten bir insan e, bir Allah dostunu sever, Allah dostuna tabi olur ve daha sonra e, kendisi kendisine düşen vazifeleri yapar. Bakın biraz önceki ifademde, izahımda Sevban anlattım ki bu çok önemlidir aslında. Bizim himmete nasıl bakmamız gerektiğini de bize öğretiyor. Ki başka hadis-i şerifler de var. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam "Ve enzir ashiratek el akrabin" ayeti indiğinde yani yakın akrabalarını uyar. Onlara da tebliğ et ayeti indiğinde Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ciğer pararelerini bir araya getirdi. En yakın akrabalarını topladı. Kızı Fatıma doğrudaydı ve Efendimiz kimi zaman umumi hitapta bulundu. Ey akrabalarım. Kendi kendinizi cehennemden koruyun. İnki inqizu enfusakum minan nar fe inni la ugni ankum minallahi shay'a. Kendi nefsinizi cehennemden koruyun çünkü sizin için hiçbir şey yapamam. Ve Fatıma'ya seslendi. Ya Fatim ve tu bint er-Rasulilla enqidi nefsaki Ey Allah Resulü'nün kızı Fatıma, Ceyyar parası Fatıma, kendi nefsini cehennemden koru çünkü ben sana hiçbir şey yapamam. Ancak sen iman edersen o zaman senin elinden tutabilirim. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi en yakınlarına yaptığı bu hitap. Sev bana şunu demedi Hazreti Peygamber sen önemli değil canını sıkma. Rahat ol demedi Rahat yani. ol ben senin elinden tutarım istediğin yere getiririm demedi. Efendimiz dedi ki sen de secdelerini çoğaltacaksın, rükularını çoğaltacaksın. Çok namaz kılacaksın bana yardım edeceksin ki ben de sana yardım edeyim. Dolayısıyla himmetten biz bunu anlayacağız. Yani bir insan. Babası peygamber dahi olsa ki Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde Cenab-ı Hak iki tane peygamber eşinden bahsediyor. Ve iki tane de kafirlerin içerisinde yaşayan mine kadından bahsediyor. Nuh aleyhisselamın ve Lut aleyhisselamın karısından bahsediyor. Diyor ki onlara kocaları peygamber dahi idi ama hiçbir faydaları olmadı. Ve bunun yanında Firavun'un karısından bahsediyor Asiye annemizden. Bakın Firavun gibi zalim bir adamın kafir bir adamın nikah altındaydı. Ama buna rağmen o kadın mümince yaşandı, yaşadı ve cennete gitti ve yine Meryem annemizden bahsediyor. Biz bütün bunlardan şunu çıkartıyoruz. Yani bir kul hiçbir şey yapmayacak ama bir şey efendiye tabi olacak. Bir Allah dostuna tabi olacak ki gerçekten zaten o Allah dostu ise o insana Hazreti Peygamberin yaptığı yaptığı uyarının aynısını yapar. Zaten. Uyarır kardeş. Bak peygamber bile bu nasihati yaptı. Sakın sen bana tabi olduğun için kurtuldun zannetme. Çünkü ben bile kurtulduğumdan emin değilim. Biz öyle Allah dostlarının hayatlarına bakıyoruz. Onların hep su-i eden korktuklarını görüyoruz. Yani son nefesten. Hepsi son nefesin endişesini taşımış. Hazreti Ömer gibi evliyaların piri olan bir insan devamlı şunu diyormuş. Eğer ahirette mizanın birbirine denk olursa ne aleyhim olsun ne lehim olsun kendimi bahtiyar sayarım. Hazreti Ayşe annemiz yine Hazreti Ömer efendimiz keşke bir saman çöpü olsaydım. Yani yakılsaydım da kurtulsaydım. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bu insanların son nefeslerinden emin olmadıklarını, endişe ettiklerini gösteriyor. Dolayısıyla biz bize düşen vazifeyi yapacağız. Ee, eğer kulluğumuzu güzelce yaparsak şuna da inanıyoruz. Allah dostlarına mutlaka insana faydası olur. Onlara muhabbetin mutlaka insana faydası olur. O muhabbetin de bize inşallah fayda vereceğine inanabiliriz. İnşallah. Biz amel edeceğiz. Hani demiş ya Şeyh'im Himmet. Şeyh'i de ona demiş ki müridim gayret. Yani sen gayret et. Ondan sonra şey insana himmet etsin. Böyle evet. anlamak lazım. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam.